Bir köyde görev yapıyorum diyor bir kardeşimiz. Yani beş dakikalık yürüme mesafesinde üç tane cami var. Küçük yer olduğu için demek hayırseverler de fazlaymış ki üç tane cami yaptırmışlar yakın mevkide. Tabii bunların her birinde cuma namazı bilhassa her birinde birer saf anca cemaat oluyor. Yani bunlar birbirine yakın olduğundan dolayı o cemaatin hepsi bir camide mi kılsa Evladır yoksa her camide bu ayrı ayrı görev ifade edilsin diye az da olsa diğerlerinde kılmak mı evladır? Aslında mümkün olsa da Ankara'da tek bir camide cuma namazı kılınabilse ideal olan budur. İstanbul'da mümkün olsa da denizin öbür tarafında tek bir cami, bu taraf Anadolu yakasında tek bir cami olsa bütün Müslümanlar cuma namazını oraya gitseler ve hep birlikte cuma namazını kılsalar. Arzu edilen modorasına ideal olan da budur. Ancak günümüzde maalesef bir köy diyelim 150 hanelik bir köyde mahalleler biraz kenarda olabilir. Ama üçü birden üç mahalle bir köy teşkil ediyorsa e, tamam vakit namazları için o mahallede bir caminin olması elbette güzel bir şeydir. Çünkü cemaate katılmanız icap ediyor. Ancak cuma namazının özelliği nedir? Hep birlikte kılmayı gerektiren bir namazdır. Arzu edilen tek bir camide, hani biz Ankara'ya örnek verdik. Hı hı. Efendim 5 milyon bir Ankara'nın tek bir camide namaz kılması mümkün olsa da cuma namazını orada kılsa diyoruz. E peki 150 haneli bir köyü düşününüz. E buradaki cemaatin genel olarak sayısı 300-400 kişi olabilir, bunun yarısı kadındır, bir kısmı çocuktur ve 100 kişilik bir erkek cemaati olabilir. Bu 100 kişinin bir camide birlikte olmalarının herhangi bir engeli yoktur. Birazcık yürüyecekler. Peki bu yapılmalı aslında, bu anlatılabilmeli cemaati. Ancak cemaat içinden şöyle diyenler olacaktır. Bu cami babamın yaptığı bir cami. Ben buradan başka bir yere gitmem diyecek. Öbürü diyecek ki bizim cami daha eski, öbürü diyecek ki bizimki daha yeni. Dolayısıyla köylerde böyle cemaati bir araya getirip cuma namazını tek bir camide kıldırmak çok zordur. Hoca efendiler bunu arzu ederler ama başlarını hiç açabilirler. Önce ikna etmek lazım ki içlerinde birkaç tane yaşlı cemaat olacaktır inat eden. Hı hı. Geleneği bozmak zor Geleneği yani. bozmak çok zordur. Başlığını hiç çıkaracaklardır. Bir fitne oluşabilir. O halde ne yapalım? Fitne mi olsun? Ee, yoksa böyle devam mı edelim hocam dediğinizde ben şunu derim. Cemaati ikna edebiliyorsanız tek bir camide mesela üç cami, bu cuma'yı bu camide, öbür cuma'yı öbür camide, Efendim 3. Cuma'yı diğer camide kılarak dahi yapabilirsiniz. Hı. Yani Değil böylece şeklinde. tek bir camide kılınmış olur. İdeal olan da odur. Cemaat gelir, vaaz-ı nasihat edilir. Biraz daha şenlik olur. Manevi hava biraz daha artar. E bunu yapmaya gayret etsinler. Ama ikna edemedik birkaç tane inat eden insan var deniliyorsa çok zorlamanın bir anlamı yok. Neticede Hoca Efendi'nin başı ağrır. Ee, ne efendim müftü efendiye bol bol şikayet gider ee, ve bir fayda elde edilmiş olmaz. Evet. Ancak işin fakih yönü nedir? Tek bir camide cuma namazının kılınmasıdır. Asıl olan budur. Evet